Kaf Sûresi, Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla, Kaf, yüce Kur'an'a yemin olsun. Doğrusu kendilerine içlerinden bir uyarıcının gelmesine şaştılar ve kafirler şöyle dediler: Bu şaşılacak bir şeydir. Biz öldüğümüz ve toprak olduğumuz zaman diriltilecek miyiz? Bu akla uzak bir dönüştür. Biz toprağın onlardan neleri eksiltmekte olduğunu elbette bilmekteyiz. Katımızda o bilgileri koruyan bir kitap vardır. Aksine onlar kendilerine geldiğinde gerçeği yalanladılar. Şimdi onlar derin bir perişanlık içindedir. Üstlerindeki göğe bakmadılar mı hiç? Onu nasıl bina etmiş ve süslemişiz? Onda hiçbir eksiklik yoktur. Yeri de genişlettik ve içine ağırlıklar yerleştirdik. Orada her tür güzel çiften bitkiler yetiştirdik. Bütün bunlar Allah'a yönelen her kulun öngörülü olması ve gerçeği hatırlaması içindir. Gökten bereketli bir su indirdik de onunla bahçeler ve biçilecek taneler yetiştirdik. Kullara rızık olması için tomurcukları üst üste uzun hurma ağaçları yetiştirdik. Onunla yani suyla ölü bir beldeyi canlandırdık. İşte mahçerdeki çıkış da böyledir. Onlardan önce Nuh kavmi, Res halkı, Semud ve Ad kavmi, Firavun, Lut'un kardeşleri, Eyke halkı ve Tübba kavmi de yalanlamıştı. Hepsi elçileri yalanlamıştı. Böylece benim azap tehdidim gerçekleşmişti. İlk yaratmada acizlik mi göstermişiz? Aksine onlar yeni bir yaratma hakkında şüphe içindedir. Yemin olsun ki insanı biz yarattık. Nefsinin ona neler fısıldadığını bilmekteyiz. Biz ona şah damarından daha yakınız. Çünkü sağdan ve soldan iki melek kaydedici olarak insanı gözetleyicidir. Kişinin her bir sözünün davranışının yanında hazır bir gözetleyici, bir kaydedici mutlaka vardır. Ölüm sarhoşluğu gerçeği getirir. İnsana işte bu senin kaçtığın şeydir denir. Sura üflenecektir. İşte bu vaad edilen gündür. Herkes yanında bir sevk edici melek, bir de şahitle birlikte gelecektir. Sorgulanan kişiye şüphesiz ki sen bundan gafletteydin. Kıyamet günü biz senin gaflet perdeni kaldırdık. Bugün artık gözün keskindir denecektir. Yakınındaki sevk edici melek, işte yanımdaki hazır diyecektir. Görevlilerine şöyle denecektir. Siz ikiniz, çok inatçı, ısrarcı her kafiri, iyiliğe bütün gücüyle engel olanı, Allah ile birlikte başka ilah edinen şüpheci saldırganı cehenneme atın. Onun şiddetli azabı atın. Yakınındaki şeytan, Rabbimiz onu ben azdırmadım. Fakat kendisi derin bir sapkınlık içindeydi diyecektir. Allah şöyle diyecektir. Huzurumda çekişmeyin. Ben size elbette uyarı göndermiştim. Benim huzurumda söz değiştirilmez. Ben kullarıma asla haksızlık edici değilim. O gün cehenneme doldun mu diyeceğiz. O da daha var mı diyecektir. Kendilerinden uzakta olmayacak şekilde cennet de muttakilere yani duyarlı olanlara yaklaştırılacaktır. İşte bu cennet sizin için, yani daima Allah'a yönelen ve emirlerini koruyup gözeten herkes içindir. Bunlar yalnızken Rabbine saygı gösteren ve O'na yönelmiş bir kalp getirenlerdir. Oraya esenlikle girin. İşte bu ebedi hayat günüdür. Orada kendileri için diledikleri her şey vardır katımızda. Fazlası da vardır. Biz onlardan önce kendilerinden çok daha güçlü olan ve ölümden kurtulmak için sığınacak bir yer var mı diye diğer diğer dolaşan nice nesilleri yok etmişizdir. Şüphesiz ki bunda akıl eden bir kalbi olan yani görerek ona kulak verenler için gerçeği hatırlatan dersler vardır. Yemin olsun ki biz gökleri yeri ve ikisi arasında bulunanları altı günde yani altı dönemde yarattık. Bize hiçbir yolgunluk da dokunmadı. Onların dediklerine sabret. Güneşin doğuşundan önce de, batışından önce de Rabbini hamd ile tesbih et, onu yücelt. Gecenin bir bölümünde ve secdelerin ardından da Rabbini tesbih et, onu yücelt. Diriltilme için seslenenin yakın bir yerden sesleneceği güne kulak verin. O gün insanlar o korkunç sesi gerçekten duyacaklardır. Bu mezarlardan çıkış günüdür. Şüphesiz ki dirilten de öldüren de biziz biz. Dönüş sadece bize olacaktır. O gün yeryüzü onlar nedeniyle yani insanların diriltilmesi için çabucak yarılacaktır. Bu bizim için kolay bir toplamadır. Biz onların söylediklerini çok iyi bileniz. Sen onların üzerinde asla zorba değilsin. Tehdidimden kurkanlara gelince onlara gerçeği Kur'an'la hatırlat.